Günaydın. Salı sabahına Nivin Çamalan'ın kampanyasıyla başlıyoruz. Çamalan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sesleniyor. Erkeklere psikolojik tedavi merkezleri açılsın, kadına şiddeti, kadını koruyarak sağlayamadığımız ortada. Kadın sığınma evleri ya da mahkeme kararıyla verilen koruma yöntemleri, kadına şiddeti, hatta artık son durumda kadına yönelik terörü de yok edememektedir. Sebebi, konunun özüne değil sonucuna yönelik çözümler uygulanmasıdır. Erkek egemen toplumda yetiştirdiğimiz gençlerin psikolojik ya da çocukluktan gelen pedagojik eksikliklerine giderecek, çağdaş, dinleyebilen, konuşarak kendini anlatabilen, en azından kendini tanımasına yardımcı olacak erkek eğitim merkezlerinin açılmasını buraya gönüllü veya anne baba eşlerin şikayetleri üzerine zorunlu sevk edilerek tedavi almaları sağlanmalıdır, diyor bu kampanyasında. İzmir'e geçiyoruz şimdi Tufan Atakış'ın Change.org'daki kampanyasına kulak verelim. Diyor ki İzmir Valiliğinin Karşıyaka'daki sağlık kuruluşlarını kapatması ilçe halkını zora sokmaktadır. Yıllardır kentimize hizmet veren başta Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi olmak üzere kapatılan tüm dispanser ve sağlık kuruluşlarının açılmasını tekrar halkın hizmetine sunulmasını istiyoruz diyor Atakış'ı ve bu konudan rahatsız olan herkesin desteğini bekliyor. Yılmaz Yukarıgöz'ün kampanyasına geçiyoruz şimdi. Yukarıgöz, Adalet Bakanlığı'na seslenmiş. Ankara katliamında eşi ve kızı yaralanan hasta mahpus Erol Zavar serbest bırakılsın diyor. Peki Erol Zavar kimdir? 40 yaşında ve iki çocuk babası olan Zavar, anayasal düzeyini zorla değiştirmeye teşebbüs iddiasıyla eski ceza yasasının 146'ya bir maddesi uyarınca müebbet hapiste cezalandırılmıştı. İlk şiir kitabı 2006'da yayınlanan Zavar… Bir dönem Aylık Odak Siyasi Dergisi'nin sahiplik ve yazı işleri müdürlüğünü yapmıştı. İlk kez 1999 yılında mesane kanseri tanısıyla turte ameliyatı geçirmiş olan Zavar'ın stresli ortamlardan kaçınması ve 3 aylık periyotlar halinde sistoskopi yaptırması istenmişti. Hastalığı ağırlaştı, 15 ameliyat geçirdi. Hücre tipi olarak adlandırılan cezaevlerinde kalırken, 3 ayda bir sistoskopi cihazı olmadığı veya bu tetkiki ihtiyacı olmadığı gerekçeleriyle tedavisi aksayan Zavar, F-tipi cezaevlerinin tecrit koşullarında migren krizleri ve astım nöbetleri geçiriyor. Zavar, 4 yıl içerisinde 13'ünde 50'ye yakın kanserli tümörün çıkarıldığı toplam 15 ameliyat geçirdi. Zavar ile ilgili uluslararası kurumlar ne dedi? Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Akın Birdal'da temel ve diğer hakları açısından Erol Zavar'ın yaşama hakkı çerçevesinde ivedi olarak tahliyesi için her şeyden önce insani bir çözüm üretilmesinde Gerekli duyarlılığın gösterileceğini umuyorum demişti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır demekti. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin altıya birinci maddesi her insan doğuştan yaşama hakkına sahiptir. Bu hak hukuk tarafından korunur, hiç kimse yaşama hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz diyor ve Ankara... Erol Zavar'ın kızı Özge Can Zavar, eşi Elif Zavar Öztürk barış mitingi henüz başlamamışken kalleşçe patlatılan bombalarla yaralanarak bir dizi ameliyatlar geçirmiş ve hayata tutunmuşlardır. Baba Erol Zavar'ın kızı ve eşinin yanında olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi herkesin yaşam hakkı yasanın korunması altındadır ilkesi uygulanmalıdır diyen kampanyayı siz de Change.org'a girerek destekleyebilirsiniz. Ve şimdi Endonezya'dayız. Muhammed James kampanyasını trafik sorununa karşı başlatmış. Demek ki sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde ve özellikle Endonezya'da aynı problemlerle karşı karşıyayız. Ciddi trafik sıkışıklıklarının yaşandığı Jakarta'nın bu sorunun ancak toplu taşımayla daha yaygınlaştırılır, daha düzgün koşullar sunulur ve her şeyden önemlisi güvenli yapılırsa düzeleceğini söylemiş kendisi. James, Jakarta valisine hitaben başlattığı bu kampanyayı şu ana kadar 14 bin kişi desteklemiş toplu taşıma için bakalım aynı şekilde kampanyalar dünyanın nerelerinde ne şekilde gerçekleşiyor ve toplu taşımayı gitgide güçlendiriyor. Ve TÜV e yönelik bir kampanyayla devam ediyoruz. Kadir Ebrek bunu başlatmış diyor ki TÜV Türk'ün araç muayene istasyonlarında araç sahiplerine verdiği mağduriyete bir son verin. Yollarında Avrupa standardı olmayan ve çukurlarla dolu olan ülkemizde araç sahiplerinin araçlarında Avrupa standardına sahip olmasını beklemek büyük bir zulüm ve haksızlıktır diyor. TÜFTÜRK yolda gidişine ciddi bir şekilde etkilemeyecek ve güvenlik sorunu yaratmayacak kadar olumsuz durumlara ağır kusur vermemelidir. Kurallarını Türkiye'ye göre esnetmek zorundadır. Örneğin çukurlarla dolu ülkemizde eğer sıfır araç giyse her aracın rotilinde bir boşluk mutlaka vardır. Yolda gidişi etkilemeyecek ve hissedilemeyecek kadar azsa bu boşluğa ağır kusur verilmemelidir. Ayrıca Türkiye ÖTV oranının fahiş olduğu bir ülke olduğu için eski araç kullanmak zorunda kalan sürücülerin sayısı Avrupa ortalamasının çok üstündedir. Standartları sıfır araca göre yapan TÜRTÜRK, Türk halkına eziyet etmektedir. Ayrıca her bir muayene ücreti 196 lira yani neredeyse 200 liradır. Bu bir soygundur. TÜF TÜRK'ün bu yüksek fiyatta halkımızın sırtından elde ettiği kar 2015 yılı için 256.8 milyon liradır. Bununla birlikte TÜF TÜRK tekerleşmiştir. Muayene sonucuna itiraz ederek gidebileceğiniz başka bir alternatif firma da olmalıdır. Şunu da ilave edeyim ki TÜF TÜRK'ün Türk halkına saygısı da yoktur. Araçlarını muayene ettiren kişiler dışarıda yağmur altında bekletilmekte TÜF TÜRK'ün ağır kusur maddeleri Türkiye'ye göre esnetmediği takdirde tüm Türkiye'de Muayene istasyonları önünde protesto eylemleri yapılacak. Bu kampanyayı imzalamakla birlikte protesto eylemlerimize de katılmanızı bekliyoruz diyor Ebrek bu kampanyada. Ve şimdi de gelelim futbol severleri ve bilgisayar oyunu sevenleri ilgilendiren bir kampanyaya. Halil İbrahim Yüce başlatmış diyor ki FIFA 17'de Ercan Taner Türkçe spiker olsun diyor ve ekliyor.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 Mümkün olduğu kadar yayalım arkadaşlar. Ne kadar yayılırsa o kadar kolayca sesimizi duyurabiliriz diyor diğer bütün bu oyunu oynayan insanlara. Ertuğrul Serper'in kampanyasıyla salı gününün programını şimdi kapatalım artık. Serper, Ege Üniversitesi rektörlüğüne iptal ettikleri Levent Üzümcü'nün tek kişilik gösterisi nedeniyle bir kampanya başlatmış. İzmir Ege Üniversitesi AKM Yunus Emre salonunda bugün düzenlenecek olan Levent Üzümcü, Anlatılan senin hikayendir. Tek kişilik gösterisini izlemek amacıyla planlarımızı iptal edip gittiğimiz AKM'nin önünde biletlerimiz elimizde kala kaldık. Gösteri iptal edilmişti. Şehir tiyatrolarından ihraç edilen usta oyuncu Levent Üzümcü'nün İzmir gösterisinin 1 6 Mart 2016 Ankara Tiyatro Festivali'nde Gösterisi de iptal edilmiş, iptal nedeninin son derece açık ve net olmasına rağmen kısaca araştırmam sonucu ülkemizin saygın diye bilinen ilim-irfan yuvalarının başında gelen Ege Üniversitesi Rektörü'nün kararıyla iptal edildiğini öğrenmiş bulmaktayım. Sayın Rektör'ün kendi resmi adreslerinde de yer alan bu programın iptalinin ve anayasal haktan öte evrensel bir hak ve gelişmişlik göstergesi olan Tiyatro izleme hakkımızı neden elimizden almaya çalıştığının nedenini içtenlikle öğrenmek istiyorum diyor Serper. Bu kampanyasında tiyatro severlerin desteğini bekliyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz hangi konu olursa olsun hemen bir kampanya başlatıp değişime ön ayak olabilir bir vatandaş hareketi yaratabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla. 7 Eylül'de buluşmak üzere, esen kalın.